Salatu Resulina ve Resulina ve ve ba'du. Evet. Geçen en son biz e, dilin afetlerinden gıybeti anlattık değil mi? Dilin afetlerinden gıybet maddesini anlattık. E, ve bugün inşallah Allah nasip ederse dilin afetlerinden yalan meselesine e, geleceğiz. Yalan yalan konuşma, yalan şahitlik ve iftira. Üçü zaten aynı kapsama giren şeyler. Üçünü de toplayan temel başlık yalan meselesi. Burada zaten üçünü yazmış şeyin içerisinde, cümlelerin içerisinde dilin afetleri diyerekten devam edeceğiz. Şimdi öncelikle bizim söylememiz gereken şeylerden bir tanesi şu. Yani yalan meselesi, konuşurken yalan söyleme veyahut da umumen yalan meselesi kendi aslında aslında üç kısma ayrılıyor değil mi? Yalan, kendi aslında üç kısmı ayrılıyor. Birinci kısmı nedir? Kişinin Allah'a ve Rasulüne karşı yalancı olmasıdır. Kişinin Allah'a ve Rasulüne karşı yalancı olmasıdır. Bunun da çeşitleri var. Yani bunun anlamı, birincisi yalancı olmak, ikincisi yalanlamaktır. Öyle değil mi? Allah'a ve Rasulüne karşı yalancılık, birincisi yalancı olmaktır. Yani nedir? Allah'a ve Rasulüne karşı sadık olmamaktır. İçinde olanı dışından söylememektir. Mesela bu yalancılıktır. Bir de yalanlama vardır, bu da kafirliktir. Öyle değil mi? Allah'tan ve Rasulünden gelen şeyleri yalanlamaktır. İkincisi ise insanın kendi nefsine karşı yalancı olmasıdır. Yani kendisine karşı sürekli kendini bahanelerle kandırması, sürekli yapması gerekenleri veyahut da nefsinde olan doğruları yapamadığı zaman kendi kendine bahane bulması. Mesela kendi nefsine karşı insanın sadık olmamasıdır. Üçüncüsü ise insanın çevresindeki insanlara karşı yalancı olmasıdır. Normalde eğer konumuz genel olarak yalan meselesi olmuş olsaydı bunu üçünü birden anlatmamız gerekirdi. Öyle değil mi? Lakin bizim konumuz nedir? Bizim konumuz dilin afetlerinden olan yalandır. Yani insanın normal konuşmada başka insanlarla muhatap olurken insanın yalan söylemesidir. Tamam? Ondan dolayı biz bu kısmı anlatacağız. Yoksa bunu niye bu girişi yaptım? Şundan dolayı yalan denildiği zaman genelde insanlar yalandan kast olarak konuşurken yalanı anlıyorlar. Oysa öyle değil. Yalan daha genel bir kavram. Bizim mesela daha önceki derslerimizde doğruluk kavramını gördük, öyle değil mi? Doğruluk kavramının tam zıddıdır yalan. Yani Allah ve Rasûlü'ne karşı doğru olmak, insanın kendi karşı doğru olması, insanın diğer insanlara karşı doğru olması. Yalan daha keza böyledir. Lakin buradaki konumuz nedir? Buradaki konumuz dilin afetlerinden olan yalan ve yalanın kısımlarıdır. Şimdi bir Müslümanın zaten normalde dilin afetlerinden olduğundan dolayı yalan meselesine dikkat etmesi gerekir. Öyle değil mi? Çünkü biz ne dedik? Bütün dilin afetleri diğer günahlardan daha farklıdır. Diğer günahlar, insanın hayatında nadiren vuku bulup, çok rahat yapılmadığı için insanın dikkatini çekebilir. Öyle değil mi? İnsan ona karşı önlemlerini alabilir. Lakin dil ile işlenen günahları diğer günahlardan ayıran yön nedir? Dil ile işlenen günahlar hem çok rahat işlenir, insanı yormaz, hem de insanın hayatında çokça tekerrür ettiği için insanda alışkanlık haline gelir ve insanın onu fark etmesi mümkün değildir. Bu yönüyle zaten yalan, Müslümanın yalana çok dikkat etmesi gerekir. Ayrıyeten yalan kötü amellerde de, zıddı olan doğruluk, iyi olan amellerde de etken olan amellerdendir. Amil olan amellerdendir, müessir olan amellerdendir. Tamam? Biz demiştik ki ameller iki kısımdır. Öyle değil mi? Bir müessir olan, bir de müesser olan ameller, bir amil olan bir de mamur olan ameller vardır. Öyle değil mi? Biz demiştik Müslüman elbette hepsini elde etmek için çaba sarf etmelidir. Lakin Celleye doğru seyrederken, kulluğunu yerine getirirken, yoldaki tehlikeler, yoldaki sıkıntılar, insanı Allah'tan, ahiret yurtundan alıkoyacak olan engellere karşı insan koymak istiyorsa, yani onlara karşı durabilmek istiyorsa nelerle ilgilenmesi lazım? Hem salih amellerde müessir olanlarla ilgilenmesi lazım. Hem de salih olmayan amellerden müessir olanlara dikkat etmesi lazım. Öyle değil mi? Ancak bu şekilde kişi e, necat bulur dedik. Yalanın ve doğruluğun müessir olan amellerden olduğunun delili nedir? Sayıhte varit olan i̇bn Mesud'un hadisidir. Öyle değil mi? Aleykum bis-sidqi. Fe inne yehdi ila-l-birri. Ve innel birre yehdi ila l Ve inne l La yezalu yestuku, hatta yktaba عند ve iyaكم والكذبة. Fıin al ila al ve fıin al-fujur <gülüyor> ila ila al al la hatta yktaba عند Peygamber Aleyhissalatu Vesselam diyor ki, aman sizin üzerinize doğru sözlü olmak vardır. Dikkat edin, doğru sözlü olun diye. Çünkü doğruluk insanı iyiliklere götürür. İyilikler ise insanı cennete götürür. Ve kişi doğru söylemeye, doğru konuşmaya devam eder ta ki Allah azze ve celle'nin yanında doğrulardan yazılıncaya kadar. Hatta yuktebe inde'llahi siddiqan. Doğru olanlardan. Sıddıklık mertebesi, siddiqlik mertebesi çokça doğru olan insanlara verilen bir mertebedir. Öyle değil mi? Allah'a ve Resulüne, kendine ve müminlere karşı Doğru olan insanlar, bunların ayrı bir mertebesi vardır Allah Azze ve Celle'nin yanında. O da nedir? Sıddıklık mertebesidir. Öyle değil mi? Ki biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle nedir? اُولَٰئِكَ مَعَلَّذ۪ينَ اَنْحَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ مِنَ النَّب۪ي۪ينَ وَالصِّدِّق۪ينَ وَالشُّهَدً۪ينَ Yani sıddıklık bir mertebedir. Salih amel işleyenlerin, güzellikte bulunan insanların, kıyamet gününde kendileriyle beraber olacakları, Allah katında ayrı bir yerleri olan insanlardır. Tamam ve amana dikkat edin ve iyi akum ve kezibe yalana dikkat edin çünkü yalan insanı kötülüklere götürür. Fakinler kezibe yehdi ile fujuri yalan insanı kötülüklere götürür ve kötülükler ise insanı cehenneme götürür ateşe götürür ve kişi yalan söylemeye devam eder ta ki Allah'u azze ve Celle yanında kezzaplardan yazılıncaya kadar yani demek ki Allah'ın yanında iki mertebe var mertebelerden iki tanesini de bu i̇bn Mesud'un hadisinde öğrenmiş olduk değil mi? Birincisi sıddıklık mertebesi, ikincisi ise kezzaplık mertebesi. Bu da neyle elde ediliyor? Zaten sıddık çokça doğru olan, kezzap çokça yalan söyleyen. Öyle değil mi? Nasıl bu mertebeye geliyor insan? Yalan söylemeye devam edip edip edip kezzap, doğru söylemeye devam edip edip edip insan sıddıklık mertebesine ulaşır. Öyleyse bakın buraya da dikkat etmemiz lazım. Dikkat etmemiz gereken yönde nedir? Şudur. Yalanda, doğruluk da müessir olan amellerdendir. Yani hayatında doğruluk olan bir adam, hayatına doğruluğu sokan bir adam doğrulukla yetinmez. Bu doğruluk, beraberinde onu başka iyiliklere götürür. Bu iyilikler onu cennete götürür. Ve bununla da kalmaz. Şimdi cennette mertebe mertebedir değil mi? Sıddıkların, şehitlerin, peygamberlerin mertebesiyle. Normal insanların mertebesi bir olur mu? Olmaz. Ve o doğruluk, o cennete gitmede zamanla insana başka ekstra bir mertebe kazandırır. Gıpta edilen, insanları Allah azze ve celle bakın teşvik ediyor. Yani onlarla beraberdirler diyor. Salih olan insanlar kimlerle beraberdir? Nebiler, sıddıklar, şehitler. Şayet bu mertebeler Allah azze ve celle'nin katında çok değerli olmamış olsaydı Allah azze ve celle bunlarla insanları teşvik eder miydi? Allah ne ile insanları teşvik eder? Kendi katında değerli olan. O mertebenin diğer insanlardan normal mertebelerden farklı olduğu mertebelerle insanları teşvik eder. Allah Azze ve Celle de bununla bizi teşvik ediyor. Sıddıklık mertebesi de. Bu da neyle elde edilir? Bu da doğrulukla. Herkese daha genel bir şey söyleyelim. Hani biliyorsunuz her şeyin bir ham maddesi vardır. Öyle değil mi? Mesela ne olursa olsun bugün elimizde kullandığımız onun ham maddesi vardır. Ve her eşyada, her nesnede asıl olan şey nedir? Ham maddedir. Yani ham maddenin güzelliği, ham maddenin kalitesi, o malzemenin de kalitesine sebep olacaktır. Ham maddedeki bozukluk, malzemenin bozukluğuna sebep olacaktır. Doğruluk imanın ham maddesidir. Yalan ise münafıklığın ham maddesidir. Tamam Doğruluk imanın ham maddesidir. Yalan ise münafıklığın ham maddesidir. Yalanlamak ise kafirliğin ham maddesidir. Öyle mi? Doğruluk müminliğin, yalan münafıklığın, yalanlamak ise kafirliğin ham maddesidir. Yani kendisiyle en belirgin olmuş oldukları şey Üç taifenin de budur. İnsan ne ile isimlenir? İnsan hangi, mesela bir insanda birçok sıfat olur? Öyle mi? Ama siz onu anlatırken onun bir veya iki sıfatını öne sürersiniz. Niye? Demek ki onun o en özel olan, diğer bütün sıfatlarında müessir olan, kendisiyle meşhur olmuş olduğu sıfat nedir? O sıfattır. Yani o zikrettiğiniz sıfattır. Bak Allah azze ve celle iman eden insanlara ne ismini vermiş? Mü'min ismini vermiş. Öyle mi? Doğrulamaktan gelen, tasdik etmekten gelen bir manası da bunu içeren mü'min ismini almışlar. Münafık ise Allah Azze ve Celle veya Resulü münafıkları vasfederken sürekli neyle vasf ediyorlar? Ayetül münafıkı felâsûn. Münafıkın alametleri üçtür. Bir tanesi nedir? İzâ, haddese, Kezip. Konuştuğu zaman yalan söyler diyor Peygamber. O kadar bak münafıkın onlarca yüzlerce belki vasfı var. Özelliği var, öyle mi? Ama Resulullah ne yapıyor? Onun kendisiyle söz verdiği zaman sözünü yer, emanet verildiğinde üçü de yalandır aslında. Üçünün de kendisine döndüğü asıl nokta nedir? Söz verdiğinde sözünü yemek yalan söylemektir, öyle mi? Emanet verildiğinde emanete karşı hıyanet, o sana güvenerek veriyorsen ona halinle yalan söylemiş oluyorsun. Öyle değil mi? Onun o şeyini, sana olan güvenini yalanlamış oluyorsun. Sen bundan dolayı nedir? Bundan dolayı müminin dikkat etmesi lazım. Çünkü nifak küfür gibi değildir. Nifak küfür gibi değildir. Münafık çoğu zaman kendinin münafık olduğunu bilebilmez. Öyle değil mi? Ondan dolayı ve nifak vermiş olduğu zarardan dolayı da kafirden çok çok daha alt bir mertebededir. İşte nifakın başlangıcı, münafıklığın başlangıcı da budur. Kişinin Allah'a ve Rasulüne karşı yalancılığa, nefsine karşı yalancılığa ve insanlara karşı yalancılığa meyletmesidir. Tamam Yani sadece dilin afetlerinden olduğundan dolayı değil, insanla götürüsü de çok büyük olan bir şeydir. Öyle mi? Ve aynı zamanda müessir olan amellerden bir tanesidir. Ondan dolayı da Müslümanın ne yapması lazım? Müslümanın buna dikkat etmesi lazım. Hakeza mesela Peygamber hadis-i şerifte ne diyor? Misal yani yalanın şer'i hükmü nedir yalan? Haramdır. Öyle değil mi? Niye şer'i hükmü haramdır? Çünkü Allah ve Rasulü onu nehy gibi bir de ona bir ceza teretüb ettirmişler. Bu da bir şeyin haram olması için gerekli olan sebeplerdendir. Biz demiştik ki haramlar da kısım kısımdır. Öyle değil mi? Günahlar kısım kısımdır. Büyük günahlar vardır, bir de küçük günahlar vardır. Küçük günahlar bir araya geldi mi adamı helaka götürür. Büyük günahlar tek başlarına insanı helaka götürürler değil mi? Büyük günahlar da kendi aralarında mertebe mertebedirler. Öyle değil mi? Demiştik büyük günahlar da kendi aralarında mertebe mertebedirler. Nedir mesela büyük günahların mertebesi? Büyük günah tanımı nedir ilk başta? Büyük günah dünyada cezası, ahirette cezası olan şeydir. Değil mi? Racih olan tanım budur demiştik. İbn Abbas'tan varit olan Şeyhülislam İtemiye'ye de tercih etmiş olduğu buydu demiştik. Bu günahlar kendi aralarında da daha büyük günahlar olarak kısımlara ayırıyorlar. Ekberul kebair, değil mi? Bir de kebair. Büyük günahlar en büyük günahlar. En büyük günahlar hangileridir? Büyük günahların içerisinden. 1- Vesselam'ın nasıl kılmış olduğu, öyle mi? Ekberul Kebair diye isimlendirmiş olduğu. 2- İslam'ın korumuş olduğu beş tane esasa en çok zarar verenlerdir. Öyle değil mi? Din, can, mal, akıl, ırz. Buna en çok zarar veren günahlar büyük günahların içerisinden de mubikat, muhlikat, dediğimiz büyük günahların içerisinden de en büyük günahlardır. Öyle mi? Bakın yalan için Peygamber Aleyhisselatu vesselam diyor ki hadis-i şerifte "Ela unebbiukum bi ekberil kebair? Ben size büyük günahların en büyüğünü haber vereyim mi?" Onlar da evet ey Allah'ın Resulü dediklerinde el işraku billah ve hukukul valideyn ala ve qulu'z zuri. Ala ve qulu'z zuri. Bir ise ala ve şehadetu'z zuri diyor Peygamberimiz. Size ben büyük günahların en büyüğünü haber vereyim mi? Evet dedik. Dedi ki Allah'a şirk koşmak, anne babaya karşı kötü evlat olmak, onların hakkını yerine getirmemek, hukukul vârideyni, ela ve qauluz zuri. Dikkat edin bak onu ayırıyor diğer öncesi ikisini. Dikkat edin ela ve qauluz zuri. Yalan söylemektir. Fe Hazreti Bekir diyor. Fe mazala yukerriruha hatta قلنا ya seket.'' Peygamberimiz o kadar çok tekrar etti ki bunu. O diyor sırtını yaslamıştı şey e, oraya. Evet. Mesela diyor işte ela ona büyükum büyük merluk ebair. İkisini söylediklerinde sürekli tekrar Ela wa qauluz zuri, ela zuri, ela zuri. Artık sahabe Peygamberimizin üzüldüğünü, sıkıldığını, ona eziyet verdiğini anlayınca, fəmazələ yukarıri hatta hulnə yalete husəket. Keşke sussa dedik biz. E diyor Hazreti Abu Bekir. O kadar ki çok Peygamberimiz tekrar etmiş. Biz buradan neyi anlıyoruz? Biz buradan anlıyoruz ki yalan büyük günahların içerisinde de en büyük günahlardan bir tanesidir. Sebep birinci sebep şudur. Çünkü Allah Peygamber Allah Resulü buna nas kılmıştır. Ela una bir hukun bir ekberil kebair demiş. Tamam? İkincisi ise yalan bir İslam toplumunu İslam toplumu yapan en önemli vesileyi yerle bir ettiğinden dolayı büyük günahlardandır. Büyük günahların içindeki en büyük günahlardandır gıybet gibi. Öyle değil mi? Gıybet gibi büyük günahların içindeki en büyük günahlardandır. O da nedir? İslam toplumunu İslam toplumu yapan şey nedir demiştik? Birbirlerine olan kardeşlikleri yani güvenleri, ve sevgileri ve saygılarıydı. Öyle de mi? Güven, sevgi ve saygı. Yalan üçünü birden ortadan kaldırır. Öyle mi? Yalan üçünü birden ortadan kaldırır. Yani sen sana yalan söyleyen bir insana güvenir misin mesela? Güvenemezsin yani. Sen yalan söylediğini bildiğin bir adama güvenebilir misin? Güvenemezsin. Seni seven bir insan sana yalan söyler mi? Seni seven bir insan sana yalan söyler mi? Söylemez. Peki seni seven bir insana sana saygısı var mıdır? İnsan saygı gösterdiği birine, kendi yanında değeri olan bir insana karşı insan yalan söyler mi? İnsan yalan söylemez. Yani İslam toplumunu, İslam toplumu yapan şey kardeşliktir. Kardeşliği kardeşlik yapan şey nedir? Güven, sevgi bir de saygıdır. Yalan da aynı dedikodu gibi, gıybet gibi bu üçünü birden yerle bir eden günahlardandır. Ondan dolayı da büyük günahların içerisindeki en büyük günahlardandır. Ayrıca mesela Allah Azze ve Celle ve Resulü her günaha bir hukubet, bir ceza tayin etmişlerdir. Bazı günahlar vardır ki o bazı günahların cezası diğer günahların cezasından çok çok çok çok daha fazladır. Öyle mi? Hatta çokunda Allah Azze ve Celle kafirleri gördüğü cezaları Müslüman olsa dahi o insanların müstehak görmüştür, öyle mi? Mesela bunlardan biri nedir? Bunlardan bir tanesi faiz yiyen insanların durumu gibidir, öyle değil mi? Faiz yiyen insan normalde kafir değildir ama gördüğü ceza sanki kafirin gördüğü ceza gibidir. Sebebi faizin Allah'ın yanındaki haramlığının büyüklüğüdür. Allah'ın faizden nefret etmesidir, öyle değil mi? İnsan öldürmek mesela. İnsan öldürme ile ilgili öyle cezalar varit olmuştur ki insan zahiren baktığında insan öldürenin kafir olduğundan şüphe etmeyecek şekilde e, kesin deliller varit olmuş. Öyle değil mi? Ama insan öldürmek küfür değildir. Mümin öldürmek küfür değildir. Niye peki böyle cezalar varit olmuş? Çünkü Allah'ın yanındaki bu haramın büyüklüğü, Allah'ın yanında bu çok büyük bir haram ondan e, dolayı. Hâkeza yalan da böyledir. Mesela Peygamberimiz ne diyor? Selasun <gülüyor> Bazı rivayetlerde selasetun. <gülüyor> La yu kelimuhumullah yu melkiyameti, ve la yuzakihim. Üç sınıf insan vardır ki Allah Azze kıyamet gününde onlarla konuşmayacaktır. Allah Azze kıyamet gününde onları temize çıkarmayacaktır. Allah kimlerle konuşmaz? Çok ağır bir suçtur bu. Allah Azze kıyamet gününde insanı muhatap almaması ve insanla konuşmaması. Kur'an-ı Kerim'de bu genelde kafirler için varit olmuştur, öyle değil mi? Hatta şedid kafirler, kafir olup Müslüman olan, kafir olup Müslüman olan, kafir olup tekrardan Müslüman olup dininden dönen insanlar için varit olmuştur. Peygamberimiz bunu yalancı için söylüyor değil mi? Şeyhun, zânin ve melikun, kezzâbun ve âilun, mustekbirun, zina yapan yaşlı adam, yalancı melik ve ihtiyaç sahibi olduğu halde kibirli olan. Yani müstekbir olan, ee, kendini büyük, büyüklenen ve kendini büyük gösteren insandır diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Dikkat edersen cezası da çok ağır. Başka bir rivayette aynı şekilde üç insan vardır. Allah onunla konuşmayacak, Allah onu temize çıkarmayacaktır. Kıyamet günü kimdir? Malını yalan ile satandır. Öyle değil mi? Tüccar mesela malını satıyor, yalan söylüyor. E sırf malını satabilmek için. Bir tanesi de nedir? Bir tanesi de budur. Ondan dolayı ne diyoruz? Ondan dolayı diyoruz ki ee, sözün özü olarak da yalan e, İslam dininde bir Müslümanın çok dikkat etmesi gereken meselelerdendir. Sebebi ise yalan çünkü etkili olan amellerdendir. Yani insanı başka güzel doğruluk insanı başka güzel amellere götüren yalan ise başka kötü amellere götüren özelliklerdendir. İkincisi ise yalan nedir? Yalan nifakın ham maddesidir. Yani bir insanın münafıklık sürecine başlaması yalan ile başlar. Çünkü nifakın ham maddesi yalandır. Ayrıyeten yalan, dilin afetlerindendir ve dilin afetlerine Müslüman'ın diğer günahlardan çok çok daha fazla dikkat etmesi gerekir. Çünkü dilin afetleri hem çok kolay elde edilen afetlerdir, hem de insanda çabuk alışkanlık haline gelebilen afetlerdir. Öyle değil mi? Bundan dolayı geçen derslerimizde zikrettiğimiz gibi dikkatli olmak lazım. Ayrıca yalan, diğer günahlardan farklı olaraktan Allah'ın ekberul kebair, sınıfına soktuklarındandır. Hakeza doğruluk da öyledir. Diğer taatlerden ayrı olarak insana Allah katında ekstra daha farklı bir mertebe kazandıran bir şeydir. Öyle değil mi? Ondan dolayı Müslümanın buna dikkat etmesi gerekir. Bu yalanın kısımları var. Öyle değil mi? Mesela bizim dersimizde zikretmiş olduğumuz gibi bunlardan biri iftira. İftira nedir? İftirayı kim bize tanımlayacak? İftira aslında yalandır ama diğer yalanlardan onu ayıran bir yön var. O da nedir? Geçen gıybet dersinde söylediğimiz hadiste olduğu gibi değil mi? Zaten senin eğer söylediğin kardeşinde olmazsa fakat بَهَتَّهُ Sen ona iftira ettin diyor. Yalan için söylediğimiz şeyler ne kadar geçerliyse hepsi iftira içinde geçerlidir. Yani bir Müslümanın başka bir Müslüman kardeşine onda olmayan bir şeyle onu töhmet altında bırakmasıdır. Onda olmayan bir şeyle onu töhmet altında bırakmasıdır. Bunun sebepleri nelerdir? Aynı gıybette dediğimiz gibi kin olabilir. Öyle değil mi? Kişinin kendinde yalan vasfının olması olabilir. E, piyasanın lafını tesebbüt etmeden aktarması olabilir. Öyle mi? Bir insanın bir kardeşini kendinde olmayan bir şeyle vasf etmesi gibi. Buna düşmemek için en güzel olan yol nedir? Yani yalanın içinden iftira sınıfına düşmemek için en güzel olan şey ise insanın kendi yakın olmayan hiçbir şeyle ilgilenmemesi ve maslahat olmadığı zaman bunu dillendirmemesi ve bunu düşünmemesidir. Öyle değil mi? Yani bir insanda bir kötülük var. Ben bundan yakın olmadığım zaman, değil mi? Bunu konuşmamam gerekir. Yakın olduğu zaman da bakmam gerekir. Bunun bir faydası var mı? Var. Yoksa yine susmam gerekir. Öyle değil mi? Faydası yoksa yine susmam aynı zamanda gerekir. Üçüncüsü ise nedir? Yalan şahitliktir. Bak bu da yalandır aslında. Ama İslam bunu ayrı bir kategoride ele almış ki. Niye? Yalanın sınıflarının içerisinde ayrı zikretmiş ki insanların dikkatini çekmek için. Öyle değil mi? Yalan diye insanların dikkatini çekebilmek için. Yalan şahitlik nedir? Sen birinin doğruluğuna veya yalancılığına e, senin şahit olarak çağrıldığın zaman ister mahkeme olsun, ister günlük hayat olsun fark etmez. Senin vakanın hilafına konuşmandır. Olan bir şey yokmuş gibi, olmayan bir şey varmış gibi göstermendir. Yalan için söylediklerimiz hepsi bunun içinde geçerlidir ayrıyeten. Bunlarda kul hakkı daha belirgin olduğundan dolayı bir de insanı kul hakkıyla günaha sokması söz konusudur. Tamam? Yani hem iftirada hem de yalancı şahitlikte yalan için söylediklerimiz hepsi geçerlidir. Günah olarak, zarar olarak, ahiretteki ceza olarak bir de ekstra ne vardır? Bir de ekstra kul hakkı vardır. Öyle değil mi? Bir de ekstra kul hakkı vardır. Kişi kul hakkından dolayı da yargılanır. Peki şöyle bir soru sorsak, dese ki bir insanın yalan söyleme veya da yalan davranmaya iten sebepler ne olabilir size sorsak aile yetiştirme ortamda her yalan çok basit bir bu şekilde başka yine kalması ve tarafından mahcup düşmekten başka var mı söyleyecek olan olabilir başka ya bir insan niye mesela diyelim ki niye yalan söylersiniz yani veya da niye insan söylemiş olduğunuz bir yalanı düşünün niye söylediniz mesela sizi buna ne itti? Menfaat. kazanmak için. başka. İnsanları için. insanları güldürmek için başka. Kendini büyük göstermek için. buna hadiste gelen kısımlar zaten. Başka? Bakın bir insan niye yalan söyler? En başta birinci sebep ortam. Yani bir insanın yetişmiş olduğu ortam, kişinin doğrulardan olmasını veyahut da kişinin yalancılardan olmasını sağlayan ortamlardan bir tanesi budur. Şimdi niye? Mesela çoğu şey vardır. Çoğu ahlak vardır. Çoğu davranış biçimi vardır, insan e, büyüdüğü zaman bunları değiştirebilir. Çoğu davranış biçimi vardır, insan büyüdüğü zaman bunları değiştirebilir. Mesela küçükken korkak olan bir çocuk, büyüdüğünde cesur bir çocuk halini alabilir. Öyle değil mi? Küçükken çok pasif olan bir çocuk, büyüdüğünde çok aktif bir çocuk halini alabilir. Çocuk e, Bir genç olabilir mesela. Yani insanın yetiştiği ortamlarda bazı şeyler vardır, insan ileride değiştirebilmesi mümkündür. Ama bazı şeyler vardır ki insanın onları değiştirmesi mümkün değildir. Bunların başında da insanın diliyle kazandıkları gelir. Çünkü şunu hiç unutmayın. Yani İslam alimlerinin dilin afetlerine bu kadar dikkat çekmesinin sebebi işte budur. Çünkü dilin afetleri insanda artık karakter ve huy haline geliyorlar. Yani bir defa yerleşti mi bir adama onu ondan çıkarıp atması mümkün değil. Çünkü onun alıştığı şey olmuş oluyor. Yani onun artık alıştığı, alışkanlık haline getirmiş olduğu şey bu olmuş oluyor. Peki ortamda bir insan yalanı nasıl öğrenir? Bir, abinin söylediği gibi olur. Öyle değil mi? İnsanın çocuğun kendi içinde yetişmiş olduğu ortam, gençliğini geçirmiş olduğu ortamda eğer yalan çok rahat bir şekilde söyleniyorsa öyle mi? O çocuğun yanında yalanın bir ehemmiyeti olmaz. Yani yalan çok değersiz bir şey. Her an, her zaman ve her mekanda söylenebilecek bir şey halini alır. Mesela burada en önemli olan şey daha önce de söylemiştim Çocuk terbiyesinde. Öyle değil mi? Anne ve babalar, Sürekli çocuklarına yalan söyleme diye telkinde bulunurlar. Ama kendileri çocuğun yanında yalan söylerler. Öyle değil mi? Bu terbiyenin çocuk üzerinde hiçbir etkisi olmaz. Doğru mu? Yani mesela diyelim ki anne babaya yalan söylüyor. Diyelim ki baba akşam eve geliyor. Annesine diyor ki bugün dışarıya çıktın mı? Annesine korkusundan dolayı mesela yok çıkmadım diyor örneğin. Sonra kimse o çocuğa doğruluğu öğretemez artık o evde. Öyle mi? Çünkü çocuk anne ve babasından yalan söylemeyi bizzat kendisi görüyor. Veya da diyelim herhangi bir olayda annesinin komşularına yalan söylediğini görüyor çocuk mesela. Babasının komşularına yalan söylediğini görüyor, arkadaşlarına yalan söylediğini e, görüyor. Mesela soruyor adama, "Niye gelmedin geçen gün?" Mesela evde oturmuş adam televizyon izliyor örneğin. Diyor ki, "Çok hastaydım." Mesela bu çocuğa veya bugüne kimse doğruluğu öğretemez. Öyle mi? Çünkü yetişmiş olduğu ortamda yalan çok rahat söylenebilen bir şey haline gelmiş. İkisi ise çocuğu yetiştirirken anne babaların yanlış tavırları Mesela genelde yalancılık karakteri hangi tip çocuklarda olur? Yaptığı bütün güzel yaptığı hiçbir güzellik takdir edilmeyen ve yaptığı yanlışlar sürekli yüzüne vurulan çocuklar. Bu çocuklar yalan söyleme gereği duyarlar. Tamam? Sürekli bir çocuk hem övülmek ister hem de çocuğun yerilmesi gerekir ki çocuk dengede kalsın. Öyle mi? Yani güzel olarak yaptığı şeylerde yetişen bir genç veyahut da işte bir e, çocuk övülmesi lazım. Öyle mi? Kötü şeylerinde de uyarılması lazım e, kendisinin. Mesela bir çocuk düşünün sürekli bu çocuk yeriliyor yani yaptığı güzellikler görülmüyor çocuğun ama yaptığı bütün kötülükler çocuğun sürekli görülüyor veyahut da söyleniyor. Bu çocuk ne yapacak zamanla? Bu çocuk zamanla yalan söyleyecek öyle değil mi? Övülebilmek için veyahut da kendini ispat edebilmek için yapmış olduğu bütün kötülükleri yalan yoluyla yer edecek veyahut da üstünü kapatacaktır. Öyleyse bir tane, bir şekli bunun ortamın genel halinden insana etkilenmesidir. Bir şekilde de insana terbiye verenlerin, insanı yetiştirenlerin insan üzerindeki yanlış uygulamasından dolayı insanın yalanına ne yapmasıdır? Sevk etmesidir. Abinin dediği ikinci sebep de buradan geliyor. Mesela mahcup olmama ee, mahcup olmama ee, düşüncesiyle insanın yalan söylemesi. Öyle değil mi? Bu buradan gelir. Yani sürekli kınanın kınanan ve artık kınanmaktan bıkan e, insanlar kınanmamak için yalan söylemeye başlarlar. Öyle mi? Mahcup olmamak için kınanmamak için yalan söylemeye başlarlar. Ondan dolayı burada özellikle hepimizin, mesela hem biz kendilerimizin, kendimizin, hem de çevremizde çocuk yetiştiren insanlara bu konulara dikkat çekmemiz lazım. Değil mi? Mesela bu müessir ameller diye öğrendiğiniz amellerde çokça dikkat edip düşünmeniz lazım. Yani örnekleri sizin çoğaltmanız lazım. Benim çevremde mesela müessir amel nedir dedik? En önemlisi, ihlas ve riyadır. Değil mi? Doğruluk ve yalancılıktır mesela. Çevremde ve benim hayatımda Bunlar nasıl tezahür ediyor İnsan bunun sebeplerini Yani nelerin bunlara sebebiyet verdiğini Öğrenirse hem kendini terbiye etmede Hem başkalarına yol göstermede İrşad etmede sağlam şeyler gösterir Yani umumen konuşmaz Şimdi zaten e, problem nedir Her zaman söylüyoruz problem hatalar değil Yani yalan söylemenin kötü bir şey olduğunu Herkes biliyor Siz hiç yalan söylemenin kötü bir şey olduğunu Bilmeyen bir adam duydunuz mu Yalanda ne var ki diyen bir Müslüman'a şahit oldunuz mu mesela? Mümkün değil olamazsınız. Öyle değil mi? İnsanlar ya yalanın ne olduğunu biliyorlar, önem göstermiyorlar yani o takva boyutundan dolayı veya o da yalanın ne olduğunu bilmiyor. Adam yalanın kötü bir şey olduğunu biliyor. Mesela çoğu insan şaka yaparken söylemiş olduğu yalanın yalan olduğunu düşünmez. Öyle değil mi? Birçoğumuz düşüyoruz bu hataya. Yani gün içerisinde birbirimize şakalaşırken veya o da espri yaparken çoğu insan yaptığının yalan olduğunu düşünmez. Yoksa yaptığını yalan olduğunu düşünse belki de yapmaz. Ama bunu biz bilirsek, en azından birbirimizi uyarırken doğru yerlerde uyarırız. Yani bak bunu yaptık, bunu yapmayalım çünkü bu yanlış diyebiliriz. Veya insanlara yol gösterirken mesela her baba bak adam ne diyoruz? Hem çocuğuna yalan söyleme diyor hem de bununla beraber çocuğuna yalanı öğretiyor. Yani baba bu yaptığının çocuğa yalan öğretmek olduğunu bilirse, anne bu yaptığının çocuğa yalan öğretmek olduğunu bilirse bunu yapar mı? Yapmaz. Çoğu yapmaz en azından yani Hüsnü zanla, Müslümanların çoğu bunu yapmaz. Öyleyse bizim tam nokta atışı yapmamız lazım. Yani insanlara nelere dikkat etmeleri gerektiğini göstermemiz lazım. İkincisi ise bir insanın kendini kabul ettirebilmesi için yalan söylemesi. Bir insanın kendini kabul ettirebilmesi için bunun kısımlarını çoğaltabiliriz. Yani insanın övünmesi, övünmek için yalan söylemesi, bir makam, bir mevki elde edebilmek için yalan söylemesi. Öyle değil mi? Mesela bir tane kadın Peygamber Aleyhissalatu vesselama geliyor diyor ki: "Ey Allah'ın Resulü, benim bir kumam var. Yani kocası iki defa evlenmiş. Ben kumamın yanında kocamın bana yapmadıklarını söyleyip bu şekilde ona zarar veriyorum." Yani hani diyelim ki eşi iki eşine karşı da sevgisi var. Bir hanımı diğer eşiyle beraber olduğunda sanki eşi onu daha çok seviyormuş. Ona daha iyi davranıyormuş. Ona daha fazla bir şeyler veriyormuş gibi. Bunu diğer hanımına söylüyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'da ne diyor? المُتشبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْتَى كَلَابِسِ سَوْبَيْزُورٍ Yani kendisine verilmediği şeyle doyan, kendinde olmayan hasretle övünen insan iki yalan elbisesini üzerine giymiş gibidir. değil mi? Kelabisi سَوْبَيْزُورٍ Yani sanki iki defa yalan söylemiş gibidir. Veyahut da yalan elbisesini giymek yani yalan onu her taraftan kuşatmıştır, üzerinde katman oluşturmuştur diyor aleyhissalatu vesselam. Mesela bu da tehlikelerden bir tanesidir öyle değil mi? Allah azze ve celle her birimizi ayrı zekada, ayrı fıtratta, ayrı kabiliyetlerde yaratmıştır. Doğru mu? İnsanın kendinde olan kabiliyetlerle bir yere gelememesi gibi bir şey söz konusu değildir. Daha önce de demiştik değil mi? Faydasız bir müslüman olamaz. Her insanın mutlaka İslam'a fayda verebileceği bir yer vardır. Her insanın toplum içinde kendinde olan bir hasretle gelebileceği bir yer vardır mutlaka. Şimdi insan diyelim bir topluma giriyor, örnek veriyor mesela ilim talebeleri. Ben geldim ilim talebelerinin ortamına girdim, e şimdi ilim talebesi için ne lazım? Biraz zeka lazım, öyle mi? Herkes ilim talebesi olamaz. Biraz cehet lazım, biraz çalışkanlık lazım, biraz vaktin kıymetini bilmek lazım. Diyelim bende bu vasıflar yok, öyle mi? Ne yapıyorum ben, e misal burada benim yapmam gereken bir Müslüman olarak bu ortamdan çıkmaktır. <gülüyor> Doğru mudur? Bu ortamda kalıp yalan söylemektense ben şöyle zekiyim, şöyle derslerimi yaparım, şöyle çalışırım demektense bu ortamdan çıkmam benim için daha iyidir. Veya ne yaparım? Ben bu adamlara hizmet ederek onlardan daha büyük bir mertebeye de gelebilirim. Doğru mu? Ben de hizmetimle mesela kalbimde hizmet insan neyini gösterir? Tevazusunu gösterir. Başkalarına hizmet etmek kolay mıdır? Senin gibi etten, kandan, candan olan insanlara hizmet etmek kolay mıdır? Değildir. Hele dünyalık bir çıkarın yoksa hiç, hiç değildir. Öyle mi? Bu senin tevazunu gösterir. Ben de ne yaparım? Tevazu alanında kendimi yetiştiririm. Çünkü hiçbir kavim yoktur ki mütevazı olsun mutlaka Allah azze ve celle onları ne yapar? Allah azze ve celle onların derecelerini yükseltir. Bak ben tevazumla da bir derece elde edebilirim. Doğru mu? Onlara yaptığım hizmetle onların daha fazla ders çalışmalarını sağlayıp bunu yapabilir Mücahit, cihat edilen bir ortama girmiş. Şimdi cihat edebilmek için ne lazım? Biraz çeviklik lazım, öyle mi? Biraz çevik olmak lazım, atletik olmak lazım. Ondan cesur olmak lazım. Cesur olmayan bir adam mücahit olabilir mi? Olamaz. derim Allah bana bu kabiliyetleri vermemiş. Mücahitlerin ortamına girip bende el-muteşebbî'u bimâ lem yu'ta olmak yerine yani ben şöyle adam vurdum, şöyle kalktım, şöyle patlattım, şöyle uçurdum demek yerine, öyle mi? Ben orada mutlaka onlar gibi bir seviye elde edebilecek bir hasret yaratmıştır Allah Azze ve Celle bende. Değil mi? Hiçbir şey yapamıyor musun? Hiçbir işe yaramıyor musun? Otur Allah'ı zikret. Allah'ı zikretmekten daha güzel bir mertebe olabilir mi? Otur onlar için Allah'a dua et. Kendini duaya vakfet. Ben sadece mücahitler için şey yapacağım, dua edeceğim. Yani el-muteşebbiu bima lemi'ute olmak yerine sidi mücahidi olmak yerine, öyle değil mi? Daha görmeden, etmeden kaldırıp, indirip, uçurup kaldırmak yerine otur dua et, konuşma bari, yalancı olma. El المُتشَبِّعُ بِمَا لَمُعْتُوا olma. Bunun en büyük sebebi nedir? Kişi girmiş olduğu ortamda, o ortamda bir seviye elde edecek, o ortamın gerektirdiği özellikler kendinde yoktur. Geri kalmamak için övünmek, makam elde etmek, mevki elde etmek için kişi yalan söyler. Bu da nedir? Bu da tehlikelidir. Kişinin kulluğun hakikatini anlamadığını göstergesidir. Zaten müessir olan, etken olan amellerin en başındaki iklasın kesinlikle olmadığını göstergestir. Değil mi? Allah sende kabiliyet yok diye senin ilim talebesi olmadığına sana kızmaz, Mücahit olmamana kızmaz, çok infak etmeyen bir adam olmamana kızmaz. Olacak ki yapasın. Değil mi? O kabiliyet sende olacak ki sen bunları yapasın. Ama sende var olanları değerlendirmediğinden dolayı Allah Azze ve Celle sana gazaplanır. Sende var olanları kullanmadığın için kullukta Allah azze ve celle sana gazaplanır. Tamam mı? Demek ikinci sebebi neymiş? Kişinin övünmek, makam elde etmek, bir ortamda belli bir yere gelebilmek için yalan söylemesi. Üçüncüsü ise çok konuşmak ve çok mizah yapmak. Öyle değil mi? Bu gelecek zaten. Yani e, madde olarak bunu bilelim. Bunun tafsilatı, açıklaması nasıl insanı yalanına sevk ettiği zaten konu olaraktan e, karşımıza gelecek kişinin yalan söylemesi. Estağfurullah. Kişinin çok konuşarak veyahut da çok şaka yaparak yalan söylemez. Çünkü şaka nedir? Ee, şaka ölçülü olduğu zaman, sekizinci maddede Allahu Alem gelecek. Şaka ölçülü olduğu zaman şeriatın övdüğü ve teşvik ettiği bir şeydir. Eğer kardeşliği çoğaltıyorsa, Müslümanları birbirine sevdiriyorsa, seni tebessüm ehlinden ve çevrenin tebessüm ehlinden yapıyorsa mehmuddur. Değil mi? Ama şaka olmayan şeyleri söylemek, öyle mi? Veya önceki dersimizde söylediğimiz gibi başkalarının üzerinde şaka yapmak. Yani alay dedik normalde şaka mesela alaya insanı iten sebeplerden biridir. insanları küçük görmeye iten şakadır değil mi? Dedik şaka normalde aslında mübahtır. Allah Rasulü de yapmıştır. Allah Rasulü de yapmıştır. Sahabe de yapmıştır. Ama İslam sana başkalarının üzerinden şaka yapıp onları küçümseme hakkını vermez. Doğru mu? Hakeza şey de böyledir. Yalan da böyledir. İslam sana şaka hakkını verir. Hatta bazı yerlerde sevap bile verir bunun üzerine ama olmayan şeyi söyleyemezsin. Sahabe ne diyordu Peygamberimize? Ey Allah'ın Resulü sen bizimle şakalaşıyorsun. O da dedi ki evet lakin ben haktan başkasını söylemiyorum. La اَقُولُوا illa حَقًا Ancak ben hakkı söylüyorum yani burada ne anlatıyor Peygamber? Sen şaşırıyorsun benim şaka yapmama çünkü şaka deyince senin aklına yalan geliyor. Ya demek o sahabeye şaka deyince aklına ne geliyor? Yalan. Geliyor. Peygamberimiz diyor hayır ama ben haktan başkasını ne yapmıyorum? Haktan başkasını kesinlikle söylemiyorum e, diyor. Çok konuşmak da böyledir. Yani mesela diyelim ki insan bir sonraki dersimizde gelecek. İslam'ın öngördüğü ahlak Müslümanlar için nedir? Sadece gerekli olan şeyleri konuşmaktır. Öyle mi? Gerekli olan şeyi konuşuyorsun. Misal beş gün üst üste, on gün üst üste, yirmi gün üst üste konuş. İslam sana bir şey demediği gibi ecrini fazla fazla verir sana. Öyle mi? Ama gereksiz olan şeyler nedir? Bir dahaki dersimizde geleceği gibi insanın dünyasına ve ahiretine menfaati olmayan şeylerdir. Öyle mi? Bu insanı zamanla neye götürür? Zamanla çok konuşma, zaman içerisinde insanı beraberinde aynı zamanda yalana götürür. Ayrıyeten dördüncü sebep ise nedir? Dördüncü sebep ise alışkanlık. En kötüsü de budur zaten. Yani yalanın bir insanda alışkanlık haline gelmesidir. Yetiştiği ortamda Veyahut da gördüğü terbiyeden dolayı yalanı ahlak haline getiren, bunun da en kötüsü yalan söylediğinin farkında bile e, olmamaktır. Bu ise nedir zaten? Bu da e, insanı yalana iten sebeplerden bir tanesidir. Evet, benim söyleyeceklerim budur. Sizin sormak istediğiniz veya da e, söylemek istedi eklemek istediğiniz bir şey var mı? Anlatmamış mıydık onu biz? Sanki anlatmıştık. Söyleyelim inşallah. ve Vesselam sayh hadiste diyor ki yalan ancak üç yerde helal olur. Yalan ancak üç yerde helal olur. Değil mi? Nedir o yerler? Bir, iki kişinin arasını ıslah etmek. İki, savaşta söylenen yalan. Üç, kadının kocaya, kocanın da karısına söylemiş olduğu yalanlardır. Lakin bunlar nedir? İslam alimleri demişlerdir ki bu hadislerde sabit olan şeydir. Yani üç yer vardır ki burada söylenen şey zahiren yalan olsa da yalan olmaz. Birincisi demişler ki genel bir kaide koyarız biz. Tevriye, tevriye, e, mearit imkanı varken yalan söylenmez. Öyle mi? Yani mesela diyelim ki sen dedi ki bir tanesi nedir? Örneğin harp esnasında söylenen yalandır misal diyelim ki e, harp esnasında adam peygamberimize geliyor diyor ki peygamber diyor sen kimsin? diyor ben falan falanım. Sen kimsin? Sen neredensin? diyor daha doğrusu adam. Hangi kabiledensin? Mimmain diyor peygamberimiz. Ben sudanım. Adam ne anlıyor peygamberimiz? Su kabilesindendir. Diye Oysa yok. Allah Azze ve Celle ne diyor? Biz her şeyi sudan yarattık. Öyle değil mi? Gerçekten peygamber yalan söylemiyor. Peygamber sudandır. Sudan gelmiş. Bu nedir? Bu meharit'tir. Yani yalandan çevrilmek için zahiren sözü karşındaki muhataba göre yalan ama sana göre doğru olan şeydir. Öyle değil mi? Bu tip bir imkan varken, böyle bir şey varken insan bunu ne yapabilir? Mesela diyelim ki düşman bir müslümanı arıyor, senin geldiler kapına dayandılar dedi ki işte falan kes bu evde midir ee diye. Sen de mesela diyebilirsen hayır vallahi falan kes bu evde değildir. Mesela bu ev derken başka bir evi işaret edip mesela yani başka bir evi kastedip bu evde değildir, bu evdedir gibi. Veya içeride mi? Mesela adam yo vallahi içeride değildir mesela diyelim adam gibi yani eğer yalandan sakınmak için söylenebilecek yol varsa tevriye, ma'arid gibi direkt yalan söylemek ne değildir? caizdir Yoksa yalan söylemek nedir? Yalan söylemek caizdir. Ne zaman? İki tane Müslüman arasını düzeltmek için. Mesela diyelim ki bunun örneği nedir? Şudur, iki kardeşin kavga etmiş barışmıyorlar örneğin. Sen gidiyorsun mesela bir kardeşine diyorsun ki ya işte ben geçen gün işte diğer akıyla oturdum. çok üzgün. Sana yaptığından dolayı çok pişman. Nasıl özür dileyeceğini de bilmiyor. Özür dilese seni daha çok kızdıracağını düşünüyor falan. Sonra diğerinin yanına gidiyorsun, aynısını söylüyorsun. Diyorsun işte ben falan diğer kardeşle oturdum. Sana yaptıklarından dolayı çok pişman. Perişan bir vaziyette. Nasıl özür dileyeceğini bilmiyor. o artık şimdi kardeşlik ya bu zaten. Onun içinde ona karşı bir sevgi oluşuyor. Hemen, bak ya falan öyle mi? Birbirlerini gördüklerinde e, çok rahat bir şekilde barışabilir. Mesela bu caizdir. İki kişinin arasını, iki kabile mesela savaşacak. Örnek veriyorum. Çok büyük bir savaş çıkıp Müslümanların kanı dökülecek. Ortada yapılmış olan bir olay var. Ne yapabilirsin? Yalan söyleyebilirsin. Mesela e, misal olaraktan. Onun için bu bir, iki harpte söylenen yalan. Harpta zaten biliyorsunuz daha önce Resulü'nimizin harp aldatmadır diyor Peygamberimiz. Düşmanın zaten malı, canı ve da düşmanla aramızda bir güvenlik olması gerekmediği için yani bir eman, emniyet, güvenlik gerekmediği için insan rahat bir şekilde ne yapabilir? Rahat bir şekilde yalan söyleyebilir. 3- Kadının kocaya, kocanın kadına söylediği yalanlar Şimdi normalde insan evlenmeden bunu çok iyi anlamaz ama evlendikten sonra Gerçekten Allah Azze ve Celle'nin insanı yarattığını insan anlıyor yani insanı yarattığını ve insanın çok iyi bildiğini insanın ne ihtiyacının olduğunu Allah Azze ve insan anlıyor zaman içerisinde. Yani bazen öyle zaman olur ki kadın kocadan koca kadından bakar. Yani olur insanlık halidir. Öyle mi? Ama nedir aile düzeninin devam edebilmesi için mecbur söylenebilecek neler vardır söylenmesi gereken yalanlar vardır. Misal o da ne gibidir İşte sevgi noktasında söylenen yalan o da kadını beğenme noktasında söylenen yalan. Misal bunlar hepsi şeriatın cevaz vermiş olduğu yalanlardır. Lakin bakın burada dikkat edin, bu mutlak bir yalan değildir ha. Yani bazılarının yanlış anladığı gibi bu kadının kocaya, kocanın kadına mutlak olarak söyleyeceği yalan değildir. Evlilik zedelenmesin diye söyleyebilecekleri yalandır. Mesela örneğin diyelim, adam kadının dışarı çıkmasını istemiyor. Ee, kadın kocasına diyor ki işte şeydir, ee, ben dışarı çıkmadım. Çünkü Peygamberimiz demiş kadının kocaya söyleyeceği yalan değil. Normalde bu kadının dışarı çıktığı sabit olsa nafaka hakkı bile düşer. Yani nuşuz, nuşuz kadının kocasına itaat etmemesi, kadının koca üzerindeki bütün haklarını düşür. Adam ona bakmasa adamın hakkıdır. Tamam sana bakmıyorum dese, yediğimden yedirmiyor giydiğimden giydirmiyorum, kimse bir şey diyemez e, adama. Kast edilen şey bu değildir. İşte kadın adamın bir iş yapmasını istemiyor mesela. E, haram iş yapıyor, e çünkü adam kadınla gelen haram yiyeceği yemek istemiyor. Örneğin, adam yalan söylüyor kadına, misal. Bu yalan değildir İslam'ın anlattığı. İslam'ın kastettiği yalan nedir? Koca ve kadının sevgisini artıracak ve evlilikte problemlerin çıkmasına, mübah olan, şer'i olan problemler çıkmasın diye kocanın kadına, kadının kocaya söyleyeceği yalandır. Öbür türlü, bu şekil bir ilişki haline dönüşürse, karşılıklı yalancılık ilişkisi haline dönüşürse, zaman içerisinde evliliği asıl ayakta tutan müessese güvendir. Evliliği asıl ayakta tutan müessese güvendir. Güven zedelendikten sonra o evlilikten ne, ne şey kalır? E ne anlamı kalır o evliliğin? Senin yalanı ne için mi bakıldın? Evlilik zedelenmesin diye. Senin yalanın ne hale getirdi? Evliliği zedeler hale getirdi. Kast edilen şey ne değildir? Kast edilen şey bu değildir. Bu üç halde yalan söylenebilir. Burada şöyle bir soru çok soruluyor. Müşriklere yalan söylenebilir mi? Hayır söylenemez. Yani beraber yaşadığın, harp halinde olmadığın, eman ve emniyet halinde olduğun müşrik malını ve canını, ırzını koruma altına aldığından dolayı, öyle değil mi? Örfi emanla veyahut lafzi emanla, önceki derste de anlattığımız gibi aldığından dolayı sen ona yalan söyleyemezsin. Bu bir. İki, sen ona yalan söyleyerek kendini yalan alıştırıyorsun. Sen ona yalan söyleyerek kendi dilini yalana alıştırıyorsun ve böyle bir şeye gerek yok. Ama harp esnası olur, harbi durumunda olur. O zaman ayrıdır. O zaman İslam zaten buna cevaz vermiştir. Başka sorusu olan var mı? Şu mesela saat, saat kaç diyor Saat sekize beş var. Tamam. Diyor saat sekiz Ya bu, bu tip şeyler değil. Yani burada eğer bir kasıt varsa onu aldatma kastıyla söylüyorsa o ayrı. Ama diyelim normal buranın örfünde mesela geçen Arapça dersinde anlattık değil mi? Dedi ki Araplar... Dakka mesela... geçen Arapların saat mefhumu yok da. Yani hani şey olarak söylüyorum. Araplar dakikayı kullanmıyorlar. Yani sen sorduğunda ''Rubu'' diyorlar, nasıl diyorlar, ''İlla'' ''Rubu'' diyorlar saat için e değil mi? Sebep çünkü dakikayı kullanmak hem lafı uzatıyor hem nisan-ı e, diye. Bu şekil olursa mesela diyelim ki buranın örfünde işte 8'e 5 var, 8. E, mesela 8'e 10 geçiyor, 8 gibi e, deniyorsa bir şey ama. ama onu aldatmak istiyorsun sen. E, bir yere yetişmesine engel olmak istiyorsun. Mesela bir kasıtla bunu yaparsan o zaman yalan olur. Anlatabildim inşallah. İnşallah. Başka sorusu olan? واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين